Nasıl tövbe ederiz? Ha, şimdi bu e, çok güzel bir sorudur. Efendim tövbe e, aslında e, dönmek demek. Neden döneceksiniz? Küfür halinden, inkar halinden, iman haline, şirk Allah'a ortak koşma halinden, tevhid tek Allah inancına, iki yüzlükten, münafıklıktan, efendim ihlasa samimi mümin olmaya döneceksiniz. Yani inkarı terk edip mümin olacaksınız. Günahı terk edeceksiniz, sevap işleyeceksiniz. Şey bu. Bir adamın işlediği bir günaha e, tevbe edebilmesi için bir, yaptığı, işlediği günahına pişmanlık duyacağım. Evet. Örnek üzerinden gidelim. İçki içiyor adam. Veya yalan söylüyor. İçki içtiğine yalan söylediğine pişmanlık duyacak. İki, günahını Allah'a itiraf edecek. Ya Rabbi, sen içkiyi haram kıldın, ben içtim. Yalan söylemeyi haram kıldın, ben yana söyledim. Pişmanım ya Rabbi diyecek. Üç, o günahı terk edecek. Yani demek bir daha içki içmeyecek, bir daha yalan söylemeyecek. 4. halini sağlayacak. Artık içkiyi, içkiyi ağzına sokmayacak. Yalan yerine hep doğru konuşacak. Böyle olursa etabim evet. nedense bir kemerle olur. Şartlarına uygun tevbe yapan kimse hiç günah işlememiş kimse gibi olur. Şimdi senin gömleğin ve benim gömleğim beyaz ya. Evet hocam. Yemek yerken döktük. Ne yapacağız? Yıkayacağız. Ha. Yani deterjanla, sabunla, suyla yıkayacağız. O kirler ne olacak? Kaybolacak. Insan. Kaybolacak. Tertemiz olacak. Tevbe de böyle işte. Yani e, günahla kirlenen gönlümüzü Efendim tövbe ile yıkayarak tertemiz yapacağız. Adam içki içiyor. 10 sene 15 sene içti. Günah olduğunu da biliyor. Ya hem günah hem de artık yeter içmeyeyim deyip bıraktı. Ama bir e, pişmanlık ve itiraf yok. Sadece işte yeter artık bu kadar deyip bıraktı. Bak şöyle Bu bunda bir fark şöyle, var. Şöyle tabii şöyle bırakırsa tövbe olmaz. Şimdi adam içti içti içti artık içki sağlığını bozmaya başladı. Doktorlar dedik valla içki devam edersen ölürsün efendim ölürsün efendim akciğer kanseri olursun siroz olursun olsun. korktu ve işte bu tövbe değil ki bu tövbe değil ki hasta olmasa devam edecek hiç Yoksa devam edecek tabi yani tövbe siz işlediğiniz günahı bilerek günah olduğunun farkına vararak ve Allah için Allah istediği için terk edeceksiniz ona yöneleceksiniz.